Bu şahıs olan, hatta münker olan bazı taliflerinde bu Davut'ta da geliyor rivayet. buna hasen demiş. Fakat münker bir rivayet. Yani onun münkerliğini de açıkladım. Hangi rabiden kaynaklandığını, buradaki hatalarını. Burada emir olsun üç kişi yoluna çıktığınız zaman. Bu sadece Ömer Radyalı'nın sözü olarak sabit. Yani birimiz emir olsun. Yani yolculukta. Çünkü yolculukta konaklama, hareket etme, bu gibi şeylerde söz birliğini sağlama açısından bu masrata uygundur. Bunu muhkimlik içinde genelleştiriyorlar. Mesela burada diyelim Ebu Emre. Emir. Yine İnegöl'de Kemal Abi Emir. Genel olarak da Ebu Said Emir. Şimdi bunları Dini veya dünyevi, herhangi bir şeyde sözün dışına çıkmayacak. Bu şart koşuyorlar. Şimdi bazı yerlerden soru geliyor mesela Hatay taraflarında, tekfircilerden. <gülüyor> diyor ki, bizim yerler diyor işte gece namazı kılmasını emredir diyor. Yani biz görüyoruz ki işte Kur'an'a ve sünnete uygun olan şeylerle de tadil edecek. Gece namazını emretmesi de böyle bir şey. Yani Kur'an'a ve sünnete uygun. Yani emir olarak, vacip kılma bağında. Bak Kur'an sünnete uygun değil dedim bu. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu nafile olarak yani müstahap bir emir olarak emrediyor. Kim bunu farz olarak emrederse o Kur'an ve sünnete muhalefet etmiştir. Yani görünüşte Kur'an ve sünnete uygun gibi görülen şeylerde her birine ferdi tasarruf şeyi veriliyor. Böyle bir emirlik sadece İmamet-i Uzma denilen, yani bütün Müslümanları kuşatan halifenin haklıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da böyle bir hilafetin kendisinden sonra 30 sene olacağını, bundan sonrasının ısırıcı sultanlığa dönüşeceğini bildirmiştir. Muaviye radıyallahu anh'den sonrasında, e, İbn-i Zübeyr radıyallahu anh'ın e, emirliğinden itibaren, Müslümanlarda birden fazla emirlikler gündeme gelmeye başlıyor. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri şu, ''Sizin emriniz, işiniz tek bir kişi üzerinde toplandıktan sonra biat toplamaya kalkan kim olursa olsun, kim olursa olsun diyor. İsterse İbnü Zübeyr olsun, onun boynunu vurun.'' diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, bu mesela tasavvufçularda yaygın olarak, mesela şeyhe biat ederler. Şeyh ne derse o olur. Aynı sistem. Buradaki sıkıntı şu... Müslümanların halifesi, yani kamin bir hilafet olmasa bile, mesela bizim Türkiye'nin başında başbakan var, cumhurbaşkanı var, neyse, bunların hepsi e, kısmi emirlikler. Aslında fırka bunların hepsi. Yani her biri fırka devlet, Müslüman devletleri. Bunların tek bir kişi etrafında toplanması lazım. İster adil olsun, ister fasık olsun, ister zalim olsun. Tek bir kişi üzerinde toplanması lazım. Bunlardan kuvvet sahibi olan, diğerlerine karşı savaşır, vaciptir bu, tek bir kişi üzerinde toplanması için. Diyelim Tayyip eğer kuvvet sahibi ise savaşacak, Suud'la savaşacak veya Suud diğerleriyle savaşacak. Müslümanların emirinin tek bir şey olması için, kim kuvvet sahibi ise galip gelecek, Müslümanların söz birliği olacak. Şimdi Suud ayrı bir şey, bak Ramazan'da mesela ortaya çıkıyor, İbadetlerimizde ortaya çıkıyor, hac da ortaya çıkıyor. Diğer Müslümanlar mı mesela İbnü Zübeyr'e düşe, Yakub'ın sahibi ise savaşacak veya boyndur altına girecek uygun gördüğünü. Yani Müslümanlar istişare edip de savaşmadan halledebiliyorlarsa en güzeli o. Bu olmuyorsa bu savaşla halledilmesi gereken bir şey. Böyle olmadığı için yani asırlardır süren bir şey yani bu bu asırda ortaya çıkan bir şey değil. Ta İbnü Zübeyr'den beri daha sonrasında daha fazlalaşmış e, Müslüman devletler haline geliyor. Her bir bölgede mesela biz Türkiye'de yaşayanlar olarak buradaki emire muhatabız. Ha şer'an bizim emirimiz mi meselesine gelince Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sizden olan ul emre. Biz münafıkları bizden kabul etmiyoruz. Kendi aramızda. Dış camiada ise yani İslam'ın İslam dışı olanlara karşı görüntüsünde ise bizdenmiş gibi görünüyor. Böylesi bir itaatimiz var. Ama mesela vergi veriyor. Sen vergi kaça yaparsın burada. Niye? Gayrı meşru bir iş. Müslümanlar vergi alınması gayrı meşru bir iş. Yani senin ekmeğinden, suyundan, her şeyinden vergi alıyor ve bunu e, kafirle Müslümana eşit bir şekilde hizmet olarak kullanıyor. Bu başlı başına bir zulüm. Adamlar kendi programlarında bunu söylüyor. Yani biz her dine, her kesime eşit mesafedeyiz. Ne demek bu? İslam üstün gelir, ona üstün gelinmez buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani İslam'ın da, İslam nehrinin de üstünlüğü vardır. Ee, bunu şirin gözükmek adına, işte kafirlere karşı şirin gözükmek adına, bak eşlik, adalet, böyle bir şey adına başkalarını memnun etmek için böyle bir sistem Osmanlı umuyorlar. Osmanlı'nın sistemi bu muydu? Osmanlı'da böyle değil. Osmanlı'da böyle değil. Gayrimüslim Müslümanı'ya mıydı? Tabii ki. Zimmet Ayrı, mesela zimmet ehlinin hakları vardır, Yani ehlinin hakları korunur ama zimmet ehli olarak korunur, eşit mesafede değil, onlar aşağılanarak korunur. Yani İslam ile gayrimüslim arasında kesinlikle fark gözetilmesi zorunlu. Ee, Osmanlı da umumiyetle buna riayet ediliyordu. Yani bu Osmanlı'nın bir meselesi değil, bu tamamen işte demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin getirdiği bir şey. Diğer devletlerde yani e, Müslüman olan e, halkların bulunduğu devletlerde de böyle değil. Yani bir Türkiye'de olan bir şey Müslüman devletler içerisinde gördük. Belki bir iki örnek daha vardır. Bizim bilmediğimiz. Ama Arap ülkelerinde Müslümanlar bu temel şeylerde vergi yok. Burada devlet tamamen halkın sırtından geçiniyor yapındadır. Şimdi. Emir dediğimiz kişi, yani Müslümanların tek bir emiri olması gerekir dediğimiz. Bu kimsenin şartı da ehli halvel ak denilen kimseler bu emire biat etmiş olmaları veya emirin bunlara kuvvet galbesiyle e, üstün gelmiş olması. Ehli halvel ak da iki sınıftan oluşur. Birisi ilmi otorite, yani din ilimleriyle ilgili otorite. diğerisi askeri otorite. Yani dünya masraflarını sağlayan otoriteye sahip olması lazım emirin ve din masraflarını sağlayan otoriteye sahip olması lazım. Bu sebeple mesela ilim ehlini kendi uhdesinde bulunduruyorsa emir bu bur söz sahibidir. Yani ullemr kapsamına girer. Dünyevi otoriteyi de elinde bulunduruyorsa dünyevi açıdan da bu otoriteyi elinde bulunduruyor demektir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh dua işte e, tek tek sayıyor ya, şu zaman, şu zaman, yani e, hayır olan zaman, arkasından şer olan zaman, sonra karşık bir zaman. Bunları sayarken en sonunda diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanların imamından, yani emirinde, halifesinden ve cemaatinden ayrılma. E Allah Resulü diyor, eğer Müslümanların imamı ve halifesi yoksa, şey, cemaati yoksa, o zaman diyor, bütün fırtalardan ayrıl diyor tek başına bir araç kökü dişlenmek zorunda kalsam bile bu fırkalardan uzaklaş diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bizim pozisyonumuz iki arada bir derede bir halde. Emirimiz var. Emirimiz var ama emirimiz cemaatte değil. Yani cemaat ile emirin, imamın ayrılması söz konusu. Bizim cemaatten anladığımız şey, yani kitabın ve sünnetin yönlendirdiği cemaat, Kur'an ve sünnet etrafında toplanmış cemaattir. Bu cemaat imamdan ayrı. Yani yönetimle Kur'an ayrılacak buyuruyor. Muaz bin Cebel gelen rivayette. Siz Kur'an'ın tarafında yer alın diyor. Yani cemaatle yer alın. Bu yüzden İsa bin Rahüya İbrahimullah'a cemaat meselesi sorulduğu zaman insanlara sorsan halkın kalabalığı. Yani çoğunluğun olduğu yer zannederler. Halbuki diyor cemaat Kur'an ve sünnetten ayrılmayan alimdir diyor. Onunla beraber olan cemaattir ondan ayrılan cemaatten ayrılmıştır." diyor. Bu da gösteriyor ki, Kur'an ve sünneti ölçe edilen ilim ehli, ki e, i̇bn Abbas ve e, diğer bazı sahabelerden gelen rivayetlerde Nisa el-9. ayetinin açıklamasında ul emri minkum'' ifadesiyle kast edilen alimlerdir demiştir bu sahabeler. Yani, sen dünyevi işlerinle ilgili olarak bu emirlere itaatle memursun, Dini konularda ise Kur'an ve sünnetten ayrılmayan alimlerin cemaatiyle beraber olmak zorundasın. Demek ki insanların başına, Müslümanların başına öyle haller gelecek ki ne böyle bir emir olacak, yani dünyevi söz birliğini sağlayan yöneticisi olacak, bunlar da gidecek. Özellikle can çıktığı zaman da. E, o zaman da her Müslüman e, benim halifemdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani yöneticilerin kalmadığı zaman da. karşı... İlmi de olmayacak, yani bu zaman da gelecek. İlmi e, kitap ve sünnete göre ihya eden kimselerinde de bir şeyden bahsediyor bu hadis. Bazı yerlerde yok mesela, yani kendilerini sevk edecek, Kur'an ve sünnete göre yönlendirecek meseleleri e, sahabenin menhecine göre halledecek ilmeliği yok pek çok yerde. Böyle durumda olanlar da bütün fırkalardan uzaklaşacak. İşte Allah, alimlerin canlarını alır, ilmi böyle kaldırır, İnsanlarda cahilleri cahillere önder edinirler diyor. Burada mesela, e, kısmen biz buna muhatabız, adam ilmi olmayan kimseyi önder ediniyor. Niye? Bu biraz daha fazla okumuş, kültürü var, önder ediniyor. Bu önder edinmeler sebebiyle Müslümanlar arasında bir sürü söz ayrılığı ortaya çıkıyor. Yani adam usulü bilmiyor, menheci bilmiyor. Ee, Keyfi bir takım şeylerle... <gülüyor> fetvalarla, iş çığırımdan çıkıyor. Şimdi İhvan-ı Müslümin diye bir grup var ağırlıklı Müslümanların geneli üzerinde. E, hareket, yani Müslümanların hareketini sağlayan gruplar bunlar. İşte Hizb-ı Tahrir var başlıcalar yani bütün İslam aleminde yaygın olan şeyler en büyük tehlikeler de bunlardan kaynaklanıyor. Bunların içerisinde mesela tekir meseleleri Müslümanların en çok sıkıntı çektiği şeylerden birisi. Bugün Suud'da dahil bu meselelerde bir sürü bulanıklık var. Mesela bizim menheç olarak benimsediğimiz yani dinimizle söylediğimiz ikrar ettiğimiz, itikad ettiğimizi belirttiğimiz söz şu eee Usul bu, yani menheş bu. Meseleleri, özellikle ihtilaf edilen meseleleri sadece vahye döndürmek. Örnek alınacak bir şey varsa sahabeyi örnek almak. Sonrakileri değil. Şimdi biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına baktığımız zaman, yani Kur'an ayetleri çok açık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ve uygulamaları çok açık. Ama hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra, Bak, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ateşten kurtacak fırkayı anlatırken çok önemli bir ibare koyuyor yer. el ma Ma'ene aleyhi ve ashabi. Yani kurtulan fırka bugün, yani Allah Resulü hayattayken benim ve ashabın üzerinde bulunduğu yolda olanlar diyor. Bugün diyor bile. Bugün diyor. Yani Niye Allah diyor? Resulü hayattayken. Allah Resulü'nün vefatından sonra bile sahabenin ihtilafları hüccet değil. Sahabenin ihtilafı bile hüccet değil ama... Mesela, içinde bulunduğumuz zaman itibariyle, şartlar itibariyle bizi çok önemli bir şekilde ilgilendiren bir konu bu. Şer'i tanımlar, nifak, riddet, küfür, fısk, bunların büyüğü, küçüğü. Mesela, bu tanımların her Müslüman tarafından bilinmesi zarurettir. Zaruri ilimdir. Çünkü imanın... Aslıyla ilgili konular bunlar. Anne yani adam Kur'an'da münafık tabirini okuduğu zaman veya mürtet tabirini okuduğu zaman, hasıl tabirini okuduğu zaman bunların ne delalet ettiğini bilmesi lazım. Ama bunlar bilmeyen adamlar tekvire hükmediyor, irdidada hükmediyor veya münafıklığa hükmediyor. E, bu sefer ilim ehlinin sustuğu konularda bile ilim ehli olmayanların rahatça konuştuğunu görüyoruz. Bu Allah'tan korkulması gereken bir mesele. Şimdi... Ben şeylerden bahsediyorum şimdi. Tabiin tabi tabiin tabi dönemlerinden ilk başlarında ortaya çıkmış görüş ayrılık Mesela Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam münafıklara bir uygulaması var. Münafık derken burada küfre girmiş münafıktan bahsediyorum. Yani İslamdan çıkmamış ama itikadı küfür olan münafık. Münafıkta iki kızın biliyorsunuz. Yani birisi ahlaki veya ameli nifak dediğimiz. Kişinin sözüyle amelinin tutmamaz. Buna münafık deniyor. Ama bununla o adamın küfre girdiği kastedilmiyor. Mesela 200 riyakar, münafık böyle konuşuyor. Konuştuğunda yalan söylüyor, münafık diyorsun. Sözlerinde, sözünde durmuyor, münafık diyorsun. Bununla sen onun asla küfre girdiğini kastetmiyorsun. Ama bir de büyük münafık vardır ki, o Allah Azze ve Celle'nin kalplerindeki küfrünü net bir şekilde ortaya çıkardığı münafık. Mesela İbn-i Ubey gibi, bunun örnekleri çok, isimler çok yani sahabe arasında. Yani bunların küfürleri o kadar e, nettir ki geliyorlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyorlar, işte şikayet ediyorlar, vallahi biz böyle bir şey demedik, Allah adına yemin ediyorlar ve yeminlerini kalkan edinmek isteyen kimseler diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah Azze ve Celle onların yemin ederken dahi yalan söylediklerini bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Ayetlerini indiriyor, böyle dediler. Ama geliyorlar sana demediklerine dair yemin ediyorlar diyor. Yani küfürleri bu kadar net, kitap bile ortaya çıkmış kimseler olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına bak. Şimdi iştahat ediyor sonraki. Diyor ki bak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların maslahatı için diyor münavkları öldürmedi diyor. Çünkü diyor işte Muhammed arkadaşlarını öldürüyor de deneyecekti bunu söylemiştir diyor. Şimdi biz öldürürüz diyor. Bu öldürürüzü sen nereden çıkarıyorsun? Yani münafığı öldürebilmem için şu şart var. İslam'ın katısı işte o emir. Halife dediğimiz kişi. Buna hüccet ikamesini yapar. Sen küfürdesin. Ve ondan tevbe etmesini ister. Bu kimsenin kılıç zoru karşısındaki tevbesi nasıl bir tevbedir ki? Ya münafıkça ya gerçekten samimi de tevim edebilir. İkisi de ihtimal. Diğeri zor bir ihtimalde olsa. Hüküm böyle. Şimdi durum şu. Münafıklar yeri gelmiş halife olmuş, emir olmuş. Yönetici pozisyonuna gelmişler. İşte şimdiki zamanımızda olduğu gibi. Emirler İslam hükümlerini zaten ya bilmiyor ya uygulamıyor, bilse de uygulamıyor, uygulanmıyor. Şimdi sen tutup da işte bir münafığın küfre girdiğini hangi kadıyla, hangi mahkemeyle dile getirebilirsin? Belki böyle bir şikayetin bile suç olarak değerlendirilir. Bölücülük yapıyorsun diye, toplumda ayrımcılık yapıyorsun diye. böyle bile değerlendirilebilir. Şimdi böyle bir pozisyonda halk, yani yetkiye sahibi olmayan, az önce bahsettiğimiz dini ve dünyevi otorite yetkisine sahip olmayan kimseler diyor ki, işte halife olmadığına göre bu infazı biz yapmalıyız diyor. Tekbir fitnesi buradan çıkıyor Abi, işte. Yani. Fitne buradan çıkıyor. Bu infazı biz yaparız. Yani adamın açık kürhü var diyor. Bu adam nürte dolgu diyor. Yani katli vacip diyor. Kimin tarafından vacip katli? Yani bu hak cezaları kime düşer? Şimdi, bu işin görünen tarafı, yani Nas'larda bu çok açık. Yani Tevbe suresinde veya Enfal suresinde, yani Kur'an-ı Kerim'de bunların pozisyonları çok net tayin edilmiştir. Fakat net olan konuda bile ilim ehli arasında, sonrakiler arasında çok tuhaf, özellikle Suudlular çok tuhaf hükümler var. Yani Suud, haricilik akidesini %25, %30 taşıyor diyebiliriz yani. Yani suut bizim için Kur'an, sünnet değil. Yani biz ihtiraf ettiğimiz zaman, Müslümanlar ihtiraf ettiği zaman, hükümleri işte Vahhabiliğe göre, yani Vahhabilik dedikleri şeye göre halletmek zorunda değiliz. Adam tutuyor, seni nasıl getiriyorsun? Muhammed bin Abdülrahab'ın fetvasını getiriyor. Muhammed bin Abdullah onun pozisyonunda da değil. Adam mesela tekfire dair şeyler getiriyor, e, İlmeh'in kitaplarında e, bablar getiriyor. Sözler aktarıyor. Muhammed bin Abdullah kadı. Ve fetva veriyor. Yani onun pozisyonu da e, çok başta Bu pozisyonlar dikkate almıyor. E, böyle cımbızlama usulü de var. Mesela Lalkay'ın kitabında işte bu adam kafirdir bunu öldürün diye muayyen bir şahsa hüküm verdiğini aktarıyor. Ama bu hükmü verenin kim olduğunu aktarmıyor. Bu kadı. Yani bu adam rafizilik küfrü hakkında. Birisi e, sahabeye mi söylüyor? Öyle bir şey oluyor. Bu mürtettir diyor. Mürted olmuştur. Bunu öldürün diyor. Bak diyor muayyen tekfir var diyor. Bugünküler e, cahiller bunu getiriyor şimdi. Ya bu adam kadı. Fetva veriyor. Veya kadıya söylüyor bunu. Bunu öldürün diye. Şimdi Fitneye sebep olan diğer bir husus tebdî dediğimiz bir kimseyi bidatla nitelemek, fıskla nitelemek, nifakla nitelemek meselesi. Bunlar hep birbirine girmiş pozisyonda. Mesela münafık tabirini kullandığın zaman işte tekbirci veya fasık tabiri veya bidatçı, bidat evli tabiri. Bunu da aynı tekfir gibi eşit mesafeye koyuyorlar. İşte kim kardeşine kafir derse kendisine döner diye. Bu hadiste de bununla delil getiriyor. Bu hadiste kafirden bahsediyor. Ondan sonra aradaki fark ne? Tepdî, tefsik, yani fıskı ile suçlama ve münafıklıkla suçlama bunu da ilim ehli yapar. Neden ilim ehli yapar? E, çünkü aynı tekfirde olduğu gibi bu suçlamaların da şartları ve manileri vardır. Aynı şekilde. İlim ehli bu şartları ve manileri değerlendirir. Bunu alalıkta herkes yaparsa, işte bu adam fasıktır, bu adam münafıktır diye alalıkta herkes yaparsa bunda da bir takım sıkıntılar, fitneler ortaya çıkar. İşte o zaman biz bu konularda cemaat, hani Kur'an'dan ayrılmıştı, yönetimden ayrılmıştı ilim ehli. Biz bu ilim ile birlikte hareket ederiz bu hükümlerde ve ferdi olarak işte muayyen şahıslara damga vurmayız. Tekvir ile bunun arasındaki fark şu. Bir kimseyi tekvir ettiğin zaman yani onun mürted olduğunu kastettiğin zaman bu had cezasını gerektiren bir hükümdür. Yani mesela birisine yalancı dediğinde muayyen olarak bunun had cezası var mı? Yalan söylemenin had cezası dinde tayin edilmiş bir cezası yok. Dolayısıyla bir kimse yalancı dedi diye bir Müslümana burada belki taziri gerektirebilir yani eğer iftira etmişse bu ayrı bir mevzu ama had cezası gerektiren uluslarda mesela e, senin dört şahidin yok gözünle görmüşsün birisini zina ettiğini ve birisine orası bu diyorsun bu had cezasını gerektirir. Dört şahit getiremiyorsan dört şahit getiremiyorsan susacaksın yoksa 80 sopa veya 40 sopa iftira haddi yersin sopa yersin yani Fıskla suçlamada var mı böyle bir şey? Yani naslarda birisi diğerine fasık dediğinde naslarda böyle cezalar yok. Ama halife yani iştahat eder ve ona on sopaya kadar tazir cezası verebilir. Haksız bir şekilde bulunursa. Ama bunu ilim ehli yapıyorsa o iştahat etmiştir. Çünkü ilim ehli Ullemr'dendir. Ullemr iştahat eder. Burada içtihat etme yetkisi ilim ehline aittir. Bu içtihatını da ya isabet eder ya hata eder. Bu eğer samimiyetle e, delilleri kullanarak iştihat etmiş, hareket etmişse hata ettiğinde dahi bunda ecru umulur. Hata ettiğinde dahi bunda ecru umulur. Ama ilim ehli olmayanlar hevaya dayalı olarak, delilsiz olarak veya delilli olarak Desek ki muayyen bir şahıs hakkında bidatçidir veya fasıktır veya münafıktır. Bundan dolayı e, ilmi değil de askeri otoriteye sahip olan, yani dünyevi otoriteye sahip olan yönetici buna tazil cezası var. On sopayı vurabilir. Şimdi bunlar birbirine girdiğinde e, falanca bidatçı, bidat eline karşı korun, e, korunması gereken önlemler, alması gereken önlemler... E, Söz konusu elinde, bu da tekrarla nitelenebiliyor. Yani külli bir cehalet hak. Bizim burada dikkat etmemiz gereken, yani Müslümanlar olarak eğer e, teba konumdaysa biz yöneticiler değiliz. Yani dünyevi bir konuda yöneticiler değiliz. Biz yöneticimize meşru olan konularda itaat etmekle mükellefiz. Bu Zeyfe Radyalı'nın geldiği üzere yönetici sırtına vurup malını alsa dahil itaat ediyor. Yönetici sırtına vurup malını gasp etse yani bile itaat ediyor. Yani komünizmin şeyidir bu. Komünist yönetimdir. Halkın elindeki ferdi mülkiyete devlet namına e, gasp var olması komünizmde olan bir şey. Bu şimdi gayrimeşru bir konu. Naslar açısından baktığınız zulümdür yani bu ve burada Allah Resulü itaat et diyor. Bu dünyevi konularda da o yüzden itaat et diyor. Ama dinle ilgili konularda mesela namazlar vaktinde erteleyenler veya buna benzer dinle ilgili konular gelince burada itaat yok, dinlemek de yok, itaat de yoktur diyor. Yani nerede itaat edileceğini, nerede itaat edilmeyeceğini halk ayıramaz vaziyette. E, insanları ilim namına yönlendiren insanlarda da çok yanlış yönlendirmeleri yapıyor. Mesela sırtına vurup malını aldığı için işte bu şeriatı aykırı buradan itaatsizliğe teşvik ediyor. Diğer konularda ise aynı şahıslar itaati emrediyor. Mesela Diyanet Selefi davetçi bunlar. Tevhid ehli olduğunu söyleyen davetçiler diyor ki biz diyor Diyanet'e uyarız diyor. Namaz vakitleri işte iftar vakitleri Ramazan tayinleri ya bu burası din burada nasıl uyuyorsun sen devlete uymaman gereken yerde uymayı teşvik ediyorsun millete itaat etmen gereken yani dünya bir konuda yaptığın nerede de halkı kaleyana getiriyoruz yani bu Allah Resulü nün...